Bundan yıllar önce çorak topraklarda üzerine masumiyetin sıcak gölgesi düşmüş, nadide bir çiçek süzülerek gözlerini açmıştı. Dünyaya yeni gelmiş minicik bir bebek safiyetinde kucaklarda dolaşmış, en nihayet annesinin müşfik kollarına verilmişti. Adı İmam Hatip konulmuştu. O günden bugüne aradan yıllar geçti. Zaman akrep ve yerkovanın çarkları arasında uzun voltalar atıp minicik bebeği büyüttü ve olgunlaştırdı. Yakışmıştı ismi ona. İmamdı o, önder. Zamanın, mekanın, insanın, eşyanın, cemiyetin. En önemlisi İslam'ın sancağını taşıyordu o. Koydu belki ama hiç kimsenin beklemediği kadar azim, gayret ve şuur abidesiydi. Kolay mıydı Resul'ün sancağını taşımak, bir Mus'ab, bir Üsame, bir Fatıma olabilmek? Zor ama şerefli bir görevdi bu. Hatipti o, insana, eşyaya, manaya ve maddeye hitap eden bir hatip. Küfre karşı amansız bir kasırga, Hakka karşı sevecen bir anne şefkatinde. Taşlaşmış yüreklere, katılaşmış gönüllere, düşünemeyen zihinlere, Ateşin altında soğuk, sert bir demirin yumuşak bir kor yığınına dönüştüğü gibi, Taşları İslam'ın hamuruyla yoğurup kuma çeviren hünerli bir hati. Yüzümüze soğuk ve anlamsız bakan, her fırsatta soğukluğundan yakındığımız taşları da ağlatabilen, ağlatırken ağlayan bir Hatip. İşte İmam Hatip buydu. Bir levhaya iğreti oturtulmuş İmam Hatip Lisesi lafzından fersahlarca uzakta bir mana ve öz ifade ediyordu o. Gün doğumlarına vurgun, barış güvercinlerine hasret Limanda gözyaşlarıyla ufukta görünmeyen gemileri bekleyen Karanlık bir mazinin ardından imanla, cesaretle, ilim ve hikmetle Koşarak gelen, haykırarak gelen yepyeni bir neslin mürdecileri imam hatipler Kalplerde doyulmaz bir Allah aşkı Gönüllerde sıcak bir Rasul muhabbetiyle ardına bakmadan yollara düşen bir gençlik. İmanından cesaret alan insana, hayvana hatta cansıza merhamet eden Yunus edasıyla. Aşka inanan bileylenmiş bir bilek, kalaylanmış bir yürek, göklerde yankılanan lebbeykle gelen bir gençlik. Kendine değil, Mevla'ya güvenen, Batıla değil, Hakka dayanan, Bir şimşek, bir fırtına çevikliğinde, Küfrün gizli emellerini kökünden çıkarıp, Söküveren bir gençlik İmam Hatip. Beş vakitte ellerini duaya açmış, Sabır ve teslimiyetin zırhına bürünmüş, Yapmacık değil, içten ve gönülden, Sıcacık billurdan gözyaşlarıyla Hakk'a bir gençlik. İşte İmam Hatip, işte İmam Hatip.